Tohumdan Asada Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlayıp sunuyor programı. Ben dernek adına Bora Kabatepe. Ee, bu hafta bir stüdyo konuğum var ama ona dönmeden önce bu bölümümüzün destekçisi Gizem Hülür'e tekrar teşekkür ediyoruz destekleri için. Geçtiğimiz hafta Gürsel Tombullah konuşmuştuk. Kendisi Tatuta ağımızda 20 yılı aşkın bir süredir e, organik tarımla uğraşan Kuşadası bölgesinde e, büyük bir çiftliği olan bir üreticimizdi. ...kendisiyle iklim değişikliğinin üretimi üzerindeki etkilerini nasıl gözlemlediğini bunları ve adapte olmak için neler yapıca, yaptığını konuşmuştuk. Ama öyle inanıyoruz ki sadece üreticilerin gözlemleri ve onların yapacaklarıyla kısıtlı olamayacak kadar acil ve önemli bir konu iklim değişikliği. Dolayısıyla katılımcı olarak bilgilerin toplanması ve adapte olmamız için neler yapmayı konuşmamız gerektiğine biz de inanıyoruz ve bunun en önemli araçlarından birini konuşuyor olacağız bugün vatandaş bilimi gibi bir kavram ve bunun en önemli araçlarından birisi olan fenolojiyi, fenolojik gözlemi konuşacağız. Bunun için bir stüdyo konuğumuz var. İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nden Profesör Doktor Nuset Dalfez bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle stüdyomuza konuk olduğunuz için. konu benim için de gayet yeniydi. O yüzden bir fenolojiyi tanımlayarak başlayabilir miyiz? Fenoloji nedir? Tabii. Fenoloji canlıların Zamanlaması, hayat evrelerindeki zamanlama. Bu zamanlamada tabii e, iklimin e, ve mevsimlerin çok büyük önemi var. Yani bir e, ağacın ne zaman tomurcuklandığı, ne zaman çiçek açtığı, ne zaman ilk yaprağını döktüğü, ne zaman bütün yapraklarının dökülmüş olduğu... ...bütün bu bilgiler e, iklimle, iklim, değişen iklimle ve her yıldan yıla hı hı. farklılık gösteren iklimle yakından ilişkili şeyler... İklimde herhangi bir değişiklik olmasa, bir de iklimde değişim eğilimleri olmasa bile, e, bu e, gün olarak ilk e, çiçeğini açıldığı veya çiçeklerin çoğunun açıldığı gün her yıldan her yıl da bir takım farklılıklar gösterecek. Bunları izlemek lazım. Bunları izlemek tabii aslında e, bir anlamda bitkiyi e, veya hatta ilgilendiğiniz hayvanı ...bir e, iklim e, izleyicisi alet gibi kullanmak anlamına geliyor. O bakımdan çok bize büyük potansiyel e, bilgi kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Hı hı. Sizi dinlerken de aklıma geldi. Aslında insanın ilk uğraştığı bilimlerden biri olarak da tabii, aslında tabii, diyebiliriz. Tabii. Çünkü Kesinlikle. insan toplulukları... Kesinlikle. Yani hani insanlar bir taraftan e, ayı, e, gök gözlüyorlardı... Ama aynı zamanda da etraftaki canlıların onlara verdikleri bir takım sinyallerle hareket ediyorlardı. Aslında herhalde bir ilk çiftçiler etraflarındaki başka tarımını yapmadıkları canlıların davranışlarına bakıp ona göre ekmekle ilgili, biçmekle ilgili... Hı hı. Bir takım kararlar alıyorlardı. Yani o bakımdan bir izleme sistemi görevi yapıyor canlılar. Hı hı hı. Yaşam tarzlarımız da aslında maalesef bunu biraz kaybettiğimizden belki bahsedebiliriz. Evet. Hani, e, özellikle gıda konusunda mevsimsel döngülerin e, çok tatlı hakip edilemeyeceği Kesinlikle. bir e, Özellikle Kesinlikle. şehirlerde e, yaşıyoruz. Kesinlikle. Yani bu, bu öyle bir e, vaziyetteyiz ki bu seracılıkla ve her mevsim her şeyi yeme tutkusuyla ve hatta onun da ötesinde dünyanın herhangi bir yerindeki bir şeyi yemek konusunda gösterdiğimiz bu bana torarsanız bir tür aç gözlükle aç gözlük, e, artık yani marketten ne alıp ne yiyebileceğimize bakarak kış aylarında mıyız yaz aylarında mıyız Hı -hı. ne olup bitiyor anlamamız mümkün değil. Hı -hı. Bu tabii çok şey e, insanın doğasına aykırı bir şey ve bunun böyle olmasının getirdiği o ürünlerin kalitesinde de çok önemli e, bir takım yapısal değişiklikler oluyor. Ve hani sağlıklı bir şey olmadığını tahmin etmek o kadar güç değil burada Sadece bir, hani ürünün kalitesi değil. Belki ondan aldığınız hazı da gerçekten tabii, sanki tabii, ilk anda hani tabii, tabii. A, ulaşabiliyorum aynen, diyor ama. Aynen. Yani yani denize girmeden önce e, bize derlerdi ki karpuz kabuğu denize düşmeden yani. denize giremezsiniz. <gülüyor> hani hep denize gidelim denize gidelim diye tuttururduk küçükken. Yok derlerdi. Önce karpuz Çıkacak karpuzun kabuğu denize düşecek ondan sonra <gülüyor> denize girebiliriz. E, öyle değil şimdi yani. Kışın ortasında da pekala karpuzla karşılaşırsınız. Ve ona dayanarak <gülüyor> da girersen... olsun yere dayanarak denize girerseniz e, e, birazcık üşürsünüz. <gülüyor> Benim aklıma da gelen bu hasat şenlikleri gibi hani insan Doğru? kültürlerinin de aslında önemli bir parçası olan şeyler çoğu zaman fenolojik gözlemlere dayanıyor. Ve kutlanan kutsanan şeylerken Aynen. şimdi maalesef bunlardan biraz uzaklaşmış vaziyetteyiz. Evet. İklimle aslında bağlantısını ben konuşalım istiyorum. Dediğim gibi geçen hafta girişte de anlattığım gibi bir üreticimizle konuştuk. O kendisi e, üretim tarafından e, nasıl etkiler gördüğünü söyledi. E, i̇klimi değişen bir dünyada herhalde fenolojinin e, önemi de e, giderek Tabii. artıyor. Nasıl Tabii. bir yere gidiyor? Yani şöyle teknoloji? bir şey var. Şimdi iklim değişikliği deyince genellikle böyle çok bir kaba bir bakış açımız var. Diyoruz ki işte bu sene az yağmur yağacak yahut gelecek sene geçen sene çok yağmur yağdı veya sıcaklar oldu sıcaklar, sıcaklar ortalama. Geldi, ve ortalama değerlerle konuşmaya çalışıyoruz işte Hı. bu ayın ortalaması şöyle geçen ayın ortalaması böyle bu sene çok sıcak bir yıl oldu falan. Şimdi bunlar tabii ki önemli eninde sonunda önemli bunlar bir takım makro göstergeler diyebileceğimiz şeyler ama canlılar dünyası özellikle doğal ekosistemler. Bunlarla sadece bunlarla hareket etmiyor. Onun için aslında arka arkaya gelen işte üç yağmurun yağmadığı gün hı hı. veyahut da efendime söyleyeyim aynı şekilde rüzgarın şöyle veya böyle estiği bir hafta. Bunlar aslında canlılara bir yerde iklimden gelen sinyaller o sinyallere dayanarak da canlılar bir takım hı hı. kendilerine göre kararlar alıyorlar tırnak içine kararlar alıyorlar. Tabi bu kararlar önemli ve bu kararların aslında e, canlılar arası e, uyum içinde olması da çok önemli. Senkronizasyon yani. de evet. De çünkü şöyle bir şey, şey var. var aslında karşımızdaki doğal ekosistemler, özellikle doğal ekosistemlerde çok sayıda tür var ve bu türler arasında birtakım e, bağımlıklar var. Bunun en basit örneği işte çiçekten nektarı almak için e, çiçeğe konan e, böcek ve aynı zamanda o çiçeğin e, tozlaşmasına, polen e, alışverişine e, sebep oluyor. E, katkı veriyor ve böylece meyve oluşabiliyor. Hı hı hı. Şimdi eğer çiçeğin e, çiçek açmasıyla o pardon o bitkinin çiçek açmasıyla diğer taraftan e, böceğin kozadan çıkması arasında bir zamanlama problemi olursa e, bitkide polen olacak. Bu sefer onun polenli, hı hı. polenleri alacak, verecek, e, böcek olmayacak veya böcek olacak. Böceğin de e, nektarlar için ...çekici bulacağı çiçek olmayacak etrafta... ...ve bunlar hani bir iki hafta... ...birbirlerine göre kaysalar... Hı hı. ...birkaç gün bile belki kaysalar... ...bu aslında o ekosistemdeki... ...üretimin... E, ...ve dolaylı olarak o ekosistemin... E, ...bir anlamda tırnak içinde sağlığının... E, ...etkileneceği anlamına geliyor... ...ve nitekim e, iklim değişiklikleri... E, ...yalnız... ...böyle bir takım ortalama değerlerde değil... Hı hı. ...bu tip zamanlamalardaki... ...bir takım değişiklikler olarak ortaya çıkacak... Belki işte en sıcak e, Belli bir sıcaklığın üzerindeki Günler e, giderek Daha önce 3 gün 4 gün 5 gün daha önce Karşımıza çıkmaya başlayacak ve Doğal sistemlerde buna Hazır olmayacaklar farklı canlılar Üzerinde bunun yaptığı etkiler farklı olacak Ve onlar da aslında e, e, Orkestra şefinin Sinyallerini e, Orkestra şefinin e, işaretlerini Yanlış anlayan bir takım çalgıcılardan nasıl ki senforik müzik çıkmazsa... Hı hı. ...aynı şekilde bütün o orkestra yanlış bir şeyler çalmaya başlayacak. Kulağa hoş gelmeyen daha doğrusu belki de başarısız bir takım etkileşmeler ortaya çıkmaya başlayacak. Bu olayın karmaşıklığını ve belki de tahmin edileme, edile, edilmesinin de zor olduğunu... Tabii e, çünkü e, her anlayayım. canlının bu e, gerek sıcaklık gerek nem gerekse foto periyot dediğimiz ışık durumuyla ilgili olan ilişkilerinin ayrıntılarını bilmiyoruz. Hı hı. Çok sayıda tür var etrafta ve bunların bu ayrıntılarına sahip değiliz. Teker teker bunlar incelenmiş değil. O bakımdan bir takım sorunlar getiriyor. Ha, tabii tarımsal tarım bitkileri için Durum biraz daha iyi. Onları daha biraz daha bir daha fazla veri var Daha fazla veri var. Daha fazla gözlemişiz onları. O bakımdan önemli. Hı hı. Fakat e, biliyorsunuz ki yani yönetilen ekosistemler dediğimiz tarım ekosistemleri aslında ekosistem hizmetleriyle e, ...yönetilmeyen yani doğal ekosistemlerden ciddi bir takım hizmetler alıyorlar. Besleniyor sürekli. Besleniyorlar. Hani, fark etmiyoruz böyle. Hani Hani polenleşmeyi sağlayan böcek oradan geliyor. Veyahut da ne bileyim işte rüzgarın kesilmesi veyahut kontrol edilmesi... ...çevredeki ormanın etkisi altında oluyor falan. Böyle olunca e, doğal ekosistemlerdeki e, senkronizasyon kaymaları... ...sonunda aslında bizim tarımsal ekosistemlerde de bir takım şeylerin kontrolünü kaybetmemize Taşları neden olabiliyor oynadı, neden yani. olabiliyor onun için e, yani bunları birbirlerinden bağımsız olarak düşünmemek lazım hı hı. E, burada herhalde fenolojinin ve bunun getirebileceği bilgi birikiminin önemi biraz tabii, daha ortaya tabii. çıkıyor e, nasıl destek olabilir bu adaptasyon ve bu süreci anlama e, yönünde Vallahi fenoloji... bir kere her şeyden önce bir şey bir konusunda karar vermeden önce onu anlamak zorundasınız hı. ve e, bu e, ilişkileri anlamanın da yolu gözlemden geçiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'de e, ve dünyanın her tarafında tarımsal bağlamda fenolojik gözlemler yapılıyor. Ve Türkiye'de de yapıldı. Türkiye'de özellikle meteoroloji istasyonlarındaki e, kayıtçılar, RASATçılar diyelim pardon hmm. ondan sonra eski tabirle, RASATçılar aynı zamanda etraftaki tarlalarında e, fenolojik gözlemlerini yapıyorlardı. Onları da gözlem defterlerine yazıyorlardı. İşte, tabii şöyle bir gelişme var. Artık RASAT istasyonları kalkıyor. Onun yerine otomatik, otomatik RASAT. RASAT istasyonları geliyor. Ve bu, bu fenoloji gözlemleri, tarımsal fenoloji gözlemleri artık Meteoroloji Örgütü tarafından, hmm. yani bizim yeni adıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından artık o kadar e, yaygın olarak yapılamayan şeyler haline geldi. Eski gözlemler var. Onların tabii tarım alanlarında bir e, önemi var. Fakat burada tabii sadece tarım alanlarında ibaret değil e, bizim ilgilendiğimiz şeyler. Doğanın gözlenmesi lazım. Doğanın gözlenmesinde de ev, her e, ağacın başına bir e, bilim insanı gönderemeyeceğinize göre <gülüyor> e, burada e, amatörlerden yararlanmak çok önemli. <gülüyor> Ve dünyada bu katılımcı bilim e, vatandaş bilimi e, yalnız fenolojide değil bir sürü e, konuda yani emek yoğun hı hı. A, e, çok e, sofistike bir teknik birikim gerektirmeyen emek yoğun ve dikkat gerektiren emek yoğun e, işlerde kullanılmaya çalışılıyor yani e, tamam ilgisiz bir konudan size bahsedeyim yani mesela e, geze şeyleri var bir takım gök e, görüntülerini fotoğraflarını alıyorlar onlar da işte eliptik e, galaksilerle işte daha küresel galaksileri birbirine ayırmak için insan gözünün yapabileceği bir şeyler için o fotoğrafları insanlara bilgisayar üzerinden dağıtıyorlar. Onlar orada bir takım sınıflamalar yapıyorlar geri gönderiyorlar. Yani emek yoğun bir takım işlerin yapılmasında e, internetin nimetlerinden yararlanma çok yaygınlaştı. Şimdi bu fenoloji konusunda da dünyada ee, ne bileyim ben diyeyim 10 tane siz deyin en azından 20 tane belki e, fenoloji gözlem ağları var. Hı hı. Bunlar e, resmen e, amatör kişiler tarafından bu bir lise öğrencisi olabilir, bir emekli olabilir, doğaya meraklı herhangi bir kişi olabilir. Bunlar... Gözlemler yapıyorlar, basit gözlemler yapıyorlar, nispeten basit gözlemler yapıyorlar, alet gerektirmeyen gözlemler yapıyorlar ve bu gözlemleri de internet üzerinden belli bir takım merkezi veri tabanlarına kaydediyorlar. Bu muazzam bir veri bilgi akışı e, bilgi sağlıyor. sağlıyor. Tabi bunun yanında başka şey daha var, başka bir şey daha var. O da kamera feno dediğimiz, fenokem dedikleri İngilizcesiyle e, kameralar var. Bunlardan da bunlar da genellikle basit kameralar. Bunları da bir ormana, bir yeşil alana bakar şekilde yerleştirirseniz bunlar da altı ay boyunca o yeşil alandaki yeşilliğin değişmesini hmm. kaydediyor. Hmm. Onları toplayıp oradan da bir takım sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Yani ucuzlayan teknoloji bir taraftan gelişen internet ve beraberinde ucuzlayan teknoloji fotoğraf teknolojisi olsun ölçme aletlerindeki ucuzlama olsun bunları çok rahat bir şekilde yaygın ...gözlemler yapmanıza imkan sağlıyor. Hı hı. Bu çok ilginç bir şey. Yani teknoloji başka amaçlar için... ...geliştiren teknoloji aslında... ...doğa gözlemcileri için Fırsat çok büyük bir nimet. Çünkü. Çünkü. Dediğiniz gibi bu bizim... E, ...değişen iklimin ne yönde değiştiğini... ...nasıl değiştiğini anlamamıza sağlayıp... ...adaptasyon içinde herhalde Şöyle daha Şöyle bir şey var yani iklimle ilgili gözlemler... zaten meteoroloji... E, e, ...gözlem ağları tarafından yapılıyor. E, bunlar tabii... E, her, ...her evde bir tane yok... ...her e, tarlada bir tane yok ama... Onları da bile bence aslında böyle vatandaş bilimi halinde onları da yapmak mümkün ama oradaki aletlerin işte kalibrasyonuydı o suydu, bu suydu derken onlar biraz zor işler. Biraz Halbuki öyle, bu şöyle bir şey yani, yani can, burada iklimi tek başına izlemeye çalışmıyoruz. Burada iklimle yani. canlıların ilişkisini yakalamaya çalışıyoruz. O bakımdan bir bahçenizdeki bir ağacı veya iki ağacı veya üç tane çalıyı veya da yandaki e, Kırdaki e, Bir e, açan çiçeği e, Gözleyebilmek e, Çok kolayca yapılabilen ve katma değeri yüksek olan şeyler. Bu, o bakımdan bunu işte bu yapıyı Türkiye'de kurmaya çalışıyoruz. Hı hı. Amacımız o. Evet gayet katılımcı olunabilecek bir konu. İsterseniz şimdi bir ara verelim. Aradan sonra hani hem nasıl katılabiliriz hem de bu konuda çeşitli eğitimler var. Bunların içeriğinden biraz bahsedebiliriz. Devam edeceğiz Nusret Hoca ile olan sohbetimize ama şimdi kısa bir müzik arası veriyoruz. You wired me awake And hit me with the hand of broken nails. You tied my lead and pulled my chain To watch my blood begin to boil But I'm gonna break I'm gonna break my Gonna break my rusty cage and run I'm gonna break I'm gonna break my Gonna break my rusty cage and run. Too cold to start a fire I'm burning diesel, burning dinosaur bones I'll take the river down to still water And ride a pack of dogs I'm gonna break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 God's eyes in my headlights When the dogs are looking For their bones And it's raining ice picks on your steel shore, I'm gonna break I'm gonna break my I'm gonna break my Rusty cage and run I'm gonna break I'm gonna break my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 Johnny Cash radyolarınızdaydı. Rusty Cage dinledik. Nusrette Alfez'de olan sohbetimiz devam ediyor. Fenolojinin ne olduğundan ve iklimi değişen bir dünyada bunun öneminden bahsettik. Tam araya girmeden önce yavaş yavaş fenolojik gözlemin nasıl yapılabileceği ve nasıl katılmanın mümkün olacağı da belli. Dinleyenler nasıl bir Şöyle bir şey kaktır, var. Bu ben. konuda bir takım hazırlıklar yapıyoruz. Dediğim gibi hazırlıklar daha çok gönüllü. E, katkılar öğrencilerimizin ve dostlarımın e, gönüllü katkılarıyla yürüdüğü için biraz yavaş gidiyor. E, fakat e, dünyadaki örneklerle, dünyadaki benzer e, ağlarla yakın bir temasımız var. E, onların da çok ciddi bir e, yüreklendirmesi var bu işte. Çok istiyorlar Türkiye'de böyle bir ağın çalışıyor olması. Özellikle Amerika'daki ulusal fenoloji ağının Gözlem şeklini, protokollerini kabullendik. Hı hı. Burada çünkü yani bu yoğurdu yemenin birden çok şekli var. Oradaki Amerika ne de belli u... Evet, var o standartlılık standart Amerika'daki gözlem e... Amerika iki tane a var, o ağlardan bir tanesini standartlarını seçtik. Ee, burada bir web sitesi olacak. Web sitesi şu anda çok işlevsel değil. Hı hı. E... Hatta belki cevap bile vermeyebilir size. Ama şöyle söyleyeyim iki ay içinde veya üç ay içinde. Trfeno, yani ...trfeno.org e, sitesine bir göz atın. E, çünkü burada yapmaya çalıştığımız şey şu... E, ...Türkiye'nin bütün vatan satında diyelim... ...gözlemcilere ulaşmanın e, bence tek yolumuz... E, ...fiziksel olarak insanları bir araya toplayıp eğitimler yapamayacağımız için... ...internetin nimetlerinden sonuna kadar faydalanmak. Hı hı. İşte belki bir takım şeyleri YouTube üzerinden çekeceğimiz bir takım videolarla açıklayacağız... Ee, bir takım e, Kendi kendini anlatan Bir takım eğitim malzemeleri olacak Bunları bir araya getirmeye çalışıyoruz ee, Bir kısmı da e, Çeviri de yapıyoruz Yurt dışındaki bir takım kaynaklardan Burada önemli olan herkesin ...kolayca etrafında bulabileceği... ...bir takım bitki türlerini... ...şu anda hayvanları bir kenara bıraktık... Hı hı. ...hayvanlarla ileride e, ilgileneceğiz... ...ama orada zaten kuş gözlemleri var... ...çok önemli... ...o evet. kuş gözlemlerinde zaten doğal olarak bir fenoloji ağı var... Hı hı. E, ...onu bir kenara bırakırsak... ...şu anda bitkilere, bitkilere yoğunlaşıyoruz... ...ve herkesin etrafta kolayca görebileceği... ...bulabileceği, bahçesinde rastlayabileceği... ...bir takım bitkilerden... E, ...20-30 bitkilik bir listeyle... E, ...öne çıkacağız... Hı hı. ...tercihen buna doğru e, gözlemcilerimizi yönlendireceğiz... Ve çok ondan sonra da o yani bahçelerinde veya hatta yanlarındaki bir parktaki bir çalıyı bitkiyi seçecekler. Hani bir yerde bir anlamda evlat edinecekler hı hı. Ve o bitkiyi gözleyecekler. Bu sık ziyaret edilmesi gereken evet, bir yani, yerde olan. Yani işte haftada çünkü. bir kere gözleseler bazı aylarda iki hafta bir gözleseler. Çünkü burada bizim bu seçtiğimiz gözlem yönteminde ilk olayı yakalamaktan ziyade o bitkinin durumunu e, sorgulan bir yaklaşımda Yani ilk işte ilk e, tomurcuk ne zaman? Aa, işte tomurcuk belki 3 gün önce çıktı da ben oraya 3 gün geç gittim şeklinde şeyler olmasın diye du, du, bitkinin durumunu e, ifade eden e, sorgulayan bir takım sorularla e, işe başlanacak. Ve bunlar birikecek. Yani amacımız bir yerde aslında Türkiye'nin ne kadar geniş bir alanına, farklı e, iklim bölgelerine Farklı e, bitki örtülerinin olduğu yerlere yayılabilirsek o kadar iyi. E, bu böyle bir hani bence çığ gibi gidecek bir olay. Tabi burada en önemli şey şu. Yani bir lise öğrencisinin bir ağaca, bir çalıya e, başka gözde bakması... ...bunu daha dikkatli olarak bakmasının getirdiği doğa farkındalığı çok önemli bir şey. Yani elde edeceğimiz bilimsel verilerin tabii bilimsel değeri çok büyük. Ve bunlar yıllar içinde yani ne bileyim 4-5 yıl biriktikten sonra bir anlam kazanacak belki ama... ...o süreç içinde aynı zamanda doğaya başka bir gözle bakan insanlar ortaya çıkmaya başlayacak. Türkiye'nin bütün satına yayılmış. Bu çok önemli bir şey. Yani bunun büyük bir artı değeri var. Bilimsel artı değerinden kişinin farklı olarak kişinin yani. kendi yani. gelişmesi açısından doğayla ilişkisi açısından çok büyük bir artı değeri var. Bu amaçla Marmaris'teki Permakültür Enstitüsü'nün de mekanlarını kullanarak Bayındır ilçesinde İzmir'in. Evet. bir ufak bir eğitim yapacağız doğa farkındalığı ve fenoloji ile ilgili bir eğitim yapacağız orada biraz iklim değişikliği ilgili konulara da e, girmemiz imkanı olacak orada işte 15-20 kişi kaç kişi gelirse orada belki bir yüz yüze temasımız olacak ama dediğim gibi esas amacımız bu yüz yüze eğitimlere e, dayanarak yapmak değil bu işi yani İnternet internetin, bu konuda çokinmetinden yararlanmak bizim esas derdimiz o. Ve bu aynı zamanda tabii bir takım fenolojik, e, fenolojik kameralarda yerleştirmek için girişimleriniz var. O da tahmin ediyorum sonbaharda o kameralardan da bir e, 6-7 tanesi devrede olacak. Hı -hı. E, onlardan da bir takım veriler... Bu işlerde verilerin birikmesi çok önemli. Hı -hı. Bu da biraz zaman gerektiği ama... Zaman esicek. Yani hani biz burada bu, bir takım böyle... Ee, çok ilginç bir takım sonuçlara hani 4-5 yıldan önce ulaşamayacağız Hı. orası kesin. Ama bahsettiğiniz belki kişinin kendisinin de hayatı olacak. Doğa kesin, farkındalığı kesin. çok çok önemli. O bir çok önemli olur. bir şey ve yani bence çok büyük bir değer o. E, bu hem eğitimi tekrar bir duyurmuş olalım. E, doğa farkındalığı fenoloji kursu 15-16 Ağustos tarihleri arasında İzmir Bayındır'daki Marmaris köyünde olacak kayıt için marmaric.org adresinden de e, iletişime geçebilirsiniz Uygar Özesmi ve e, Nusret Dalves eğitimci olarak e, sizlerle olacak ama dediğiniz gibi bu çok kısa bir e, kısmı evet. Aslında biz de bu programda biraz hem konuyu tanıtalım hem de bir dokunalım istedik. Çok çok teşekkür ederiz. Hem bu konuya verdiğiniz emekler hem de tekrar Gösterdiğiniz iyiye ben teşekkür edeyim. ederim. Umarım ileriki günlerde güzel sonuçlar elde edeceğiz. Hep birlikte yani bu dediğim gibi sırf çok katılımcı olunabilecek bir şey. Bilgiyi evet, özgürleştirecek evet, evet. bir şey. O yüzden umarız katılım da artar. Sa en önemli girdisi merak. Merak. İnsanın merakını <gülüyor> aslında evet, evet. doğru doğru. Peki çok kısa birkaç duyuruyla programımızı kapatalım. Her hafta olduğu gibi sizleri pazarlarımıza davet edeceğiz ama ondan önce yeni iki tane açılan pazarımız var. E, sadece İstanbul'da değil biliyorsunuz da Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin pazarları. E, Kayseri'de de e, pazarlarımız var. Geçtiğimiz çarşamba günü Talas ilçesindeki açıldı. Bu, e, bu hafta pazar günü de Koca Sinan'daki açılacak. Bunlar sezonluk pazarlarımız. E, Temmuz'dan Kasım ayına kadar e, devam ediyor. E, ancak şu, e, hem bizim derneğimizin hem ilçe belediyelerinin ayrıca Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Derneği ve Kayseri İl Tarım Gıda e, Hayvancılık Müdürlüğü'nün de çok katkıları oldu. E, sivil top yerel yönetim ve devlet işbirliğine çok iyi bir örnek olduğunu düşünüyor ve sizi de bu pazarlarımıza davet ediyoruz. Organik tarımın yaygınlaştırılması projesi kapsamında bu üretime geçen 50'ye yakın üretici sizlerle buluşuyor olacak. Talas pazarı her çarşamba, Koca Sinan pazarı da her pazar günü Temmuz-Kasım ayları arasında sizlerle olacak. Onun dışında her hafta olduğu gibi Cuma günü Bakırköy'de, Cumartesi günü Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde. Pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'deki pazarlarımıza sizleri bekliyor olacağız. Ben Buğday Derneği adına Bora Yayında bana yardımcı olan arkadaşım Ömer Şahin'e teşekkür ediyor. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.